Bismi ki Allahümme ahya ve memut. Bismi ki Allahümme ahya ve emut. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Yani uyur ve uyanırım derdi. Uykudan uyanınca da Elhamdulillahil laziz ahyan'a badema ematena ve ileihin nushur. Bizi ölümümüzden sonra dirilten, yani uykumuzdan sonra uyandıran Allah'a hamdolsun, kıyamette de onun huzurunda toplanacağız, derdi.